Merhaba sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş'teyiz. Baharın gelişiyle birlikte başlamıştık bitkiler, çiçekler, böcekler ve sonbaharla birlikte Keçi programımızda bu konseptimize son veriyoruz. Ben Evrim Demirören, ben Didem Gürsel, ben Kerem Doğan. Öyle. <gülüyor> Twitter adresimizi hatırlatalım hemen Kamusla Güreş. E, gmail adresimiz KamuslaGureş@gmail.com Evet program esnasında bahsettiğimiz pek çok şeyin görselini Twitter adresimizde. Bu sefer zengin olacak sanki. Evet iki program görünüyor keçi. Bu iki programın sonunda da zaten çiçek böcek başlıklı. Hadi itiraf edelim sen çalışkansın bu <gülüyor> konuda. Bahar keçiye başlarken iki program çıkacağını düşünmüyorduk. İçine, içine girince değil mi ne kadar evet. geniş ne kadar kapsamlı olduğunu gördük. Karga gibi oldu. Sevgili dinleyiciler benim elimde ayrıntı yayınlarından çıkmış Cemal Ünün Keçi ...Medeniyeti diye bir e, Kutsal kitabı Keçi Kitabı. Kutsal Keçi <gülüyor> Kitabı. Bir <Eten gülüyor> daha Kutsal keçi, keçi Kitabı varmış Kitab Evi yayınlarından. Aa, şey gibi aynı gene hmm, o hı -hı. kedi köpek karga hmm, hikayesi evet. gibi ee, Böylece e, keçiye devam ediyoruz Efendim e, keçinin insanın hayatında e, ne kadar önemi olduğuyla başlıyor aslında Cemal'ünün e, kitabı e, ilk evcilleştirilen hayvanlardan biri olarak evet. e, karşımıza çıkıyor ve o yüzden Çeşitli bahisler var tabi değil mi? Evet aslında Ama çelişkili de bahisler var Aslında yani. çalıştığımız birçok hayvanda ilk evcilleştirilenlerden ...olduğunu görmüştük değil mi? <gülüyor> Köpek içinde, Köpek. at içinde. <gülüyor> evet. ee, bu özellikle şey tabii... ...hani bu işte küçük büyükbaş sütü... ...etinden yararlandığımız hayvanlarda... ...özellikle e, keçinin... ...en eski e, hayvanlardan... ...olduğu söyleniyor. Özellikle... ...Cemal Ün'ün ün, e, kitabında. Ama aktüel arkeolojide biraz daha... ...böyle sığır, koyun ve keçi... ...çok yakın zamanlara oturtulmuş. Canlı ot tıkadığımız sevgili hayvanlar. <gülüyor> ya evet. E, aslında... ...bitirirken... Etinden, e, sütünden de... Yakileştirdiğimiz yani, hayvanlar. Da. Evet hakaret <gülüyor> konusu ettiğimiz. <gülüyor> e, susmazmışız. <gülüyor> Hatta e, bayağı bir işkence ettiğimiz konusu da evet. keçiyle gene gündeme e, gelecek. Efendim sonuçta insanın medenileşmesinde keçinin büyük rol oynadığı e, düşüncesinden yola çıkıyor Ün. E, çünkü aslında bu artık çok bilinen bir şey. Bizim o yüzden gene, mi sakallı acaba? <gülüyor> Bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. E, ama keçinin de sakalı var diye gene bir laf var. Ondan Doğru. da bahsedeceğiz. E, şöyle e, şimdi biz bu sık sık kullandığımız e, kolektif yayınlarından e, çıkmış olan e, sapiens e, hayvandan tanrıya insan e, ve aynı zamanda Jared Diamond'ın tüfek mikrop çeliğinde çok işlenen artık antropolojik olarak bilinen bir hikaye. İnsan avcı toplayıcıdan, e, tarım toplayıcıdan toplumuna geçtikten sonra e, uygarlıklar gelişmeye başlıyorlar. Hı hı. E, çünkü bir yere oturduğu için artık e, bir takım insanların da başka şeylerle ilgilenmeleri, hani zanaatten başlayarak bilime, sanata doğru giden bir gidişat söz konusu. Sonuçta keçi ilk evcilleştirilen ve e, toprağa geçişte oturmada e, bir hayvanı avlamadan ondan yararlanmada en etkin hayvanlardan biri olduğu için insanın medenileşmesinde de çok etkindir tezini ileri sürüyor o, hı hı. o yüzden de zaten iki kişi Evet bayağı bir üst bir yere koymuş yaklaşık 12 bin yıl önce bu Mezopotamyada sık sık andığımız bereketli hilal denen alanda evcilleştirilmiş böyle. Evet ana yurdu bu cuva. Yani bizim bu yaşadığımız topraklar deniliyor aynı zamanda. TDK'ye baktık. TDK, e, Cemal Ün gibi yaklaşmamış e, isim hayvan bilimi. geliş getirenlerden eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen memeli dişi hayvan. Hircus Demiş <gülüyor> ve e, ikinci sıfat olarak kullanımı hepimizin tahmin edebileceği gibi inatçı e, Demin konuşmuştuk keçide de sakal var e, keçileri kaçırmak keçiyi yerden uçuran bir tutam ottur gibi e, deyim ve birleşik fiiller var sizlerde de Onların vardı, anlamlarına sanırım. bakalım keçileri kaçırmak değil mi delirmek veya bunalım içinde bulunmak Evet. Anlamı ihtiva ediyor. Evet. Keçi yardan uçuran bir tutamottur. Aslında gözümde de canlandığı sahne. Değil Tabii. mi böyle? Evet. Evet. Benim kitabımda öyle güzel bir de var. Hırslı insanlar için değil mi? Gözü hmm. doymayan hırslı insanlar için kullanılıyor daha çok. Bütün ya, ya da daha doğrusu yatıyor. hırsta, sadece hırsta değil. Hani böyle hiçbir şeyle yetinmemekten ziyade çok küçük bir hesap için aslında çok daha büyük sorunlar yaşama, başının derde girmesi. Yani çok küçük bir şey için evet. aslında doğru, oradaki doğru o diyorsun. taç gözlülük. İhtiva ediyor biraz e, daha. E, İhtiyaat Bir için canından olmak. Keçi yolu var o da ilginç. Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan tekerlekli araç işlemeyen dar yol. Çığır patika deniliyor. Bu çığır hani benim Aha. bilgimi çekti daha çok evet, değil mi? De. Çır gü, gü, günlük kullanımda. ...daha hani böyle azametli, büyük bir anlamı... açmak. Evet değil mi? Çığır açmak o biraz da sözcüğün söylenişinden dolayı sanki... ...çığır çığır bizim gözümüzdeki imgeden mi acaba? Yoksa Kerem'in söylediğine göre... ...hani önü kapalı bir yolda böyle bir tali yol... ...oradan bir çıkış gösteren... Aslında bir durumu ihtiva ediyor. kullanım sanki daha çok böyle çok büyük şeyler yapma Hı -hı. bir yerden bambaşka bir yola geçme matematikte çığır açtı evet işte, bilimde olabilir moda da olur. yeni bir çığırdır bu evet ta. siyasette Hı -hı. falan Hı -hı. ama gene de bir yol açma e, anlamından çok anlamlılıkla gitmiş herhalde keçileri kaçırdığını da e, gene Cemal Ün e, gerçekten şey e, Pozitif bir ayrımcılığı hmm. var diyebiliriz sayın Ölüm. <gülüyor> çünkü keçilerden yana genelde hep gidiyor. Şey demiş yani ancak bir insan keçiyi kaybettiğinde bu kadar sinirli olma, olma hakkına sahiptir demiş keçi. O kadar kıymetlidir ki hmm. o yüzden o keçileri kaçırdı mı? Kafayı yiyor tabir caizse. Hmm. Keçi kaçırılınca da öyle olur tabii bu kadar değerli bir hayvan gibi. Ben İskender keçileri kaçırmağa baktım. Ee, ikidir hem bir çekirdekten. Orada da burdurlu bir çoban hikayesi var. Hatta burdur yöresine de teke yöresi denir e, bilirsin. Hmm. E, bu, burdurlu çoban her zamanki güzergahının aksine o gün Suyu bölgesinde keçilerini yaylıma salıyor. Öyle sıcağında da keçileri sulayacak su bulamıyor. işte. E, kendi çaresiz sürüsünü bir ağacın gölgesinde istirahate salıp kendisi de uykuya dalıyor. Ağacın gölgesine sığamayan keçiler orada iyice susayıp su aramak üzere dağıldıklarında e, bir mağaraya giriyorlar. Ve çoban uyandığı zaman eyvah diyor işte keçileri de kaçırdık. Şimdi sürü sahiplerine ne derim koskoca sürü nereye gider köylü beni öldürür alimallah diyorlar. Tam yola çıkarak keçileri kaçırmak Çok fazla var ben İskender Palay'ı aldım ama Bu keçileri kaçırmakla ilgili deyim açıklamaların hiçbiri birbirini tutmuyor Evet çok geçmişten gelen Hı -hı. sözlerle ilgili bununla karşılaşıyoruz sık sık ee, bu kadar e, çok iyi belki bilinmeyen birkaç söz de bende var. Keçinin suma ettiğini sumak keçiye edecek. Hı -hı. Ben duymamıştım mesela. Ben de duymam. Ben, ben duymayınca bilinmeyen olarak <gülüyor> değerlendirmişim. <gülüyor> ya yani sonuçta keçini suma ettiği belli tabii. Sonuçta suman ekşimtrak ve keçiye de güzel gelen bir e, tadı var, meyvesi falan da iyi o keçi onu. Keçi de maşallah <gülüyor> her şeyi yiyor. Evet. <gülüyor> Evet, o yüzden bir çok zor şartlarda karnını doyurabilen bir hayvan tuzlu olarak karşılık veriyor. Deniz suyu evet. içebiliyor, tuz yalar falan. Kedi gibi e, keçi şey. gibi tuz yalamak vardır ya. Evet. On <gülüyor> sığırlar da yalar ama tuz ya. ya e, keçi değil sadece. Ben mi? hatırlıyorum. Var. Çocukluğumdan hatırlıyorum ben e, köyde. Sodyum ihtiyacı var. Dedemin <gülüyor> inekleri vardı, yalarlardı. Yaratıyordu, evet, işte o ihtiyacı belki <gülüyor> başka yerlerde tuzlu kayaları yalayarak falan diyerek. Şimdi benim sözüme lütfen sununu. Yani sumak keçiye ediyoyu e, görelim. efem sumak da şöyle e, keçinin derisi e, tabaklanırken e, eskiden sumak kullanılıyormuş. Araya sumak yaprakları dolduruluyor. E, yani sonuçta başta keçi sumağı yedi ama sonunda da ölmüş keçinin derisine sumak tabaklıyor şeklinde. Hmm. E, bu bizim e, kasap et derdinde koyuncan can keçiye can kaygısı, kasaba et kaygısı versiyonu da varmış. Hmm. Sonra keçiye içki içirmişler. Kurdun evini sormuş. <gülüyor> evet. Normal evet. ama nasıl içirmişler acaba i̇şte, bayağı içmiş Bayağı içmiş o, herhalde O sırf keçide olan bir <gülüyor> durum olmayabilir yani evet. <gülüyor> evet. Sonra efendim ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz diye bir söz Bu da ha, hep e, insanı yüzde yüzü iyi olamayacağı e, bilgisi var. Sonra keçi nereye çıkarsa oğlağa da oraya çıkar. Bu aslında keçinin yaşantısındaki bir şeyden e, yola çıkıyor. E, bir bilgiyi de arada koyalım. Çok küçükken oğlak deniyor bunlara 6. aya kadar. 6. aydan 1 yaşına kadar çepiç deniyormuş. 1 yaşından sonra artık dişisine keçi Erkeğine teke deniyor. O yüzden de zaten evrim açıklamayı okurken TDK'nın dişi olarak açıkladı. TDK. Evet. Ay evet Güven Güzel Dere'yi sevgiyle anıyoruz. O yüzden e, Türk Dil Kurumu demek her zaman Ay, evet ya. <gülüyor> sıfır risk. Bu şeyi açıklamamıştık. Ben burada açıklamak istiyorum. <gülüyor> Bu yayın dönemi sona ererken e, Güven Güzel Dere'nin de adını anarak e, aslında hep E ile bitmesi gerektiğini işte Ç, B, K diye açıklamıştık ama bu K nereden geliyor? Çünkü Osmanlıca'da Arap alfabesini uzun müddet kullandığımız için bir Kef var, bir Kaf var. Hmm. İşte Sin var, Sat var. Birkaç tane har aynı harfin kalanı. O Kaf da çok kullanılan bir şey. Oradan bir K demiyor. Özellikle Kaf ile yazılan şeylerde. Hatta ama... H harfini H diye okumak evet. eğilimi vardı. Daha da abartıp H, H diye <gülüyor> Haşlı, <gülüyor> evet, da var. Efendim böylece şey gene ben sözüme dönüyorum. Keçi nereye çıkarsa oğlağı oraya çıkar. Çünkü keçi e, yavrusuna bayağı uzun zaman bakan hayvanlardan biriymiş. Öyle mi? Bu, evet bu bir yaşına kadar neredeyse hep annenin yanında nereye giderse oraya gidiyor. Sonuçta insanoğlu içinde hani yavrusu annesi babası ne yaparsa onu yapar anlamına geliyor. En başta evrimle söylediğimiz keçide de sakal var. Hani o belli zaten çok hani dış görünüş ya da kılık kıyafet önemli değil sakalım yok ki sözüm dinlensine alternatif üretilmiş. <gülüyor> Aynen öyle bir şey benim çok ilgimi çekti hiç bilmiyordum kimsenin bilmediğini düşünüyorum. <gülüyor> ben biliyorum ben. Az sonra açıklıyoruz... Az kimsenin sonra. bilmediği şey. Dünya Taricinde. aydınlanacak. Sen şarkıyı şeyet sonra söyleyelim. Ha, evet, evet öyle yapalım o zaman. Edy Vedder'dan gelecek keçi şarkısı god evet ee, de ilk demo suyumuz evet, evet. e, hatta e, ömer şimdi kayıtta ve e, ömer bulmakta bir hayli zorlandı teşekkürler ömer Aydınlanmak üzere açık radyodayız efendim. Buyurun Zidem Hanım. 94.9'da açıklıyorum. E, kapris yapma sözcüğünün kökeni de e, keçiden geliyor diyor Cemal Ün. Şöyle ki e, latince kökeni sözcüğün yani İngilizce ve birçok batı dilinde sonuçta e, böyle capricious gibi kullanılan sözcüğün kökeni kaprine e, diye geçiyor. Hı hı. Ve e, keçi e, anlamına geliyor. Keçi davranışıyla benzeştiği için ne kadar inatçı olduğunu Ondan bahsetmiştik. Kapri sözcüğünün kökünde keçi olduğu bilgisini böylece paylaşmıştık. Ben oldum. bunu biliyordum deyip hemen hizmetliği <gülüyor> <izlettik. gülüyor> arada baktı. Latince de ee, kapio, koparmak, kapıyor. sökmek anlamına ihtiva ediyormuş. Siz hani. çalıştınız tabii ki. Tamam şimdi evet Buyurun. onu söyleyecektim ben de. Hint Avrupa dillerinde keçi anlamına gelen Aa. bu koparmak, kesmek, söküp almak karşılıklarını içeriyor zaten. Türkçe keç. Geçmek, kaçmak, gitmek köküyle bu Grek-Latin dillerinden kaynaklanan kep kökü arasında demin Capris'te Didem'in bahsettiği doğal bir olayı yansıtma bakımından özdeşlik bulunuyor diyor oğlum Batı dillerinde Latinceden gelen kep kökü koparmak, kesip almak, sökmek, ayırmak gibi anlamları içeriyor. Keçi sözcüğünün kökünde de bu anlam saklı diyor. Ee, Diğer Anadolu Türkçesindeki keçi, geçi, geçü gibi gibi kullanımlarda da aşağı yukarı iki üçü dışında bütün ağızlarda keçi sözcüğünün keç geç yani köküyle başladığı görülüyor. Bu kökün sürekli bir anlam değişmesine uğradığı da biliniyor. Öte yandan da keç farsça eğri kıvrık. Sözcükleriyle benzerlik gösteriyor mi? muhtemelen hmm. Ben de boynuzundan ötürü olduğunu ha, düşündüm de birçok Aslında boynuz anlamına gelen bir sözcük evet. Geyik Hı. olarak Fars kullanılıyor Farsça büz ama değil mi keçi Ona baktım da İsmet Zekiye bu onda. Evet Aynı. Farsçası büz, büz. Arapçası teys. İşte İtalyancası kapra, İspanyalcası da kapra. Kapra. Sılavcası kozaymış. Onlar Latin kökenli olanlar, kapralar. Evet. evet. evet. Argo sözüne baktım ben. Orada keçi, dilgin, etçinsel erkeğe deniliyordu, Öyle bir durum var. Hı. Evet, iki esrar olarak. Ha, çok ilginç olarak... geldi bu, çok pardon. Çünkü pana e, ne kadar böyle güçlü bir cinsellik yüklendiği düşünülürse... Türk evet. argosunda evet farklı Hı. oldu. Esrar anlamında itibarı ediyor argo sözlüğünde. Bir de e, keçili diye bir şey var. Eski Türkçede e, yani eski kullanım bu kağıt 100 liralık 100 liralık banknot keçili deniyor Evet keçili deniliyormuş e, Muhtemelen e, o dönemde atıyorum e, Ankara keçisi. Muhtemelen e, bir para varsa eğer bilmiyorum basılı, bakmak lazım aslında. Üstünde ise üzerinde keçili olabilir. Üstünde evet. keçi o, ama tam yeri geldi. Ben başka bir e, noktada değinecektim ama. Burada e, değininiz efendim. Siz değinelim efendim. İzin veriyorum. Buyurun. Efendim sikkelerle ilgili bir bölüm var gene Cemal Ün'ün kitabında. E, ben gene şaşırdım yani keçinin e, kültürlerde ne kadar etkin olduğunu göster gösteriyor. Keçi figürlü sikkeler e, Milattan önce 350-400'den başlayarak e, önünde ya da arkasında önce böyle satir pan figürü gibi e, bir takım e, çizimler görüyoruz. E, Pantikapyon şehrine ait sikkeler özellikle hep satir kullanıyorlar. E, daha sonra bakıyoruz. Milattan önce 250'de e, pan bulunan sikkeler var. Bunların resimlerinin bir kısmını e, paylaşacağız. E, sonra Milattan önce üçüncü yüzyılda e, bir yüzünde ...Apollo'nun öbür yüzünde... ...keçinin olduğu gene paralar... ...söz konusu... Ee, ...Zeus'un başı bir tarafta... ...öbür tarafta keçi... ...yani ne kadar değerli biriyle önlü arkalı... ...olduğu dikkat çekerse... ...günümüze geldiğimiz zaman... ...Dominik Cumhuriyeti'nin 1955 yılında... ...piyasaya sürdüğü sikkelerde... ...artık sikke demeyelim herhalde mi... ...para mı diyelim bilemiyorum... ...keçi var... Ama Çin Dominik Cumhuriyeti şey tabii... ...yeni kıta sanırım yine... E birçok programda bahsettik eski kıtadan yeni kıtaya uzanıyor Keçiler. keçi bildiğim kadarıyla doğu... onu çok yani... iyi bilmiyorum o yüzden hı hı. iddialı bir şey söylemeyeyim ee, 1991'de Çin Halk Cumhuriyeti gene üzerinde keçi olan bir para basmış çok da şık bir para ee, Avustralya'da 2003'te gene Avustralya'da daha sonra başka bir bir tarafında keçi öbür tarafında işte kraliçenin resmi Uganda'da 2004 yılında bu para mevzu devreye girmişken, evet, bunu da paylaşayım dedim. Para önemli. Para güzel. önemli. Başka anlamla ilgili bir şey sizde kaldı mı? Ben Başka yok, biraz biyolojisine bakalım. Ben biyolojiye geçmedim. Buyurunuz Böyle efendim. bir telaşım var. <gülüyor> efendim, yer isimleri var. E şöyle ilgimi çekti. E gene Cemalün'ün keçi medeniyet kitabına bakıyorum. Ege sözcüğünün de e, keçiden türemiş olabileceğiyle ilgili e, bir yaklaşım söz konusu. Nasıl Şimdi yani? şöyle e, tabii ki Türkçedeki Ege'nin e, eskisine gittiğimiz zaman eski Yunanca'da Aigis, Latince'de de Aigis e, hmm, denilen doğru. şey bu Yunan mitolojisindeki Zeus, Apollon ve Athena fırtına e, çıkarmak ya da şimşek oluşturmak istediklerinde yağmur yağdırmak istediklerinde bir altın hmm. keçi derisi kullanıyorlar ya ona verilen Kullanıyor isim. Varmış. Evet kullanıyorlarmış mitolojide. Gürekçe'de Aigis, Aigos demek keçi aynı zamanda. Ha, Ona işte, da baktım ben. De. Aynen eski Yunanca'da da Aygis kelimesi keçi anlamına geliyor. Oradan Ege'ye doğru e, evliliği. Ha. Çünkü günümüz İngilizcesinde de Ege bölgesine e, hmm. yani Agen diye mi söyleniyor? Yanlış söylemeyeyim ama Almanca'da yine çok benzer bir söylem söz konusu. Zaten o bölgede Teke yöresi denilen yine küçük bir, başka bir yer söz konusu. Ya yani Ege'yi ve özellikle eski Yunan kültürünü çok etkilediği için pek çok şeyin kökeninde var gibi. Ayrıca e, çok fazla Keçi Adası'ndan bahsediyor kitap. Yani Yeni Zelanda, Avustralya, İrlanda, Amerika, e, Kanada. Burada pek çok adanın ismi Keçi Adası. E, hatta Amerika'da e, çok ilginç seksinin... adalara da on, e, Isız Adalara da Keçi Adası deniliyor sanki değil sanki. mi? Sadece işte hmm. keçiler yaşadığı için belki. Evet, çok az şeyle yetinebiliyorlar ya böyle hmm. çok çayırlık çimenlik olması Bir dönem ediyor. kardak krizi vardı hatırlar mısınız? Sadece hmm. keçilerin yaşadığı adada koparılan... Bir kardak suda koparılan Bir fırtınalı. kardak <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş evet. Sevgili Efendim, çok yaratıcı oldu olduğu gibi. Evet vallahi şimdi medyamız ismi, bile yok Keçi yani. ismi geçen bir, Türkiye'de de baya bir yer var değil teke mi Teke bölgesinden bahsettim demin işte Akdeniz Havzası'nda bu Alanya'dan e, Menteşe'ye kadar uzanan. Orada da e, erkek keçe keçi anlamına gelen teke sözcüğünden geldiği kabul ediliyor ama tabii ki bu kesinleşmiş bir bilgi değil. Evliya Çelebi oradaki e, tekelerin çok dolayı yörenin bu ismi aldığını belirtmiş. Hatta coğrafya olarak dağlık bir coğrafya olduğu için e, sadece e, zirvelerinde keçilerin rahatça yaşayıp tırmanıp inip çıktığı bir bölge olduğu için gibi rivayetler var. Farklı görüşler de var ve e, Selçukluların çöküşünden sonra e, bölgede hüküm süren e, Selçuklu Ümerası'ndan olan Teke Bey'den adını aldığı. Teke Osmanlılarda hmm. da e, nasıl diyeyim itibarlı bir hayvan olabilir. Bir Teke Bey Bey var. Hmm. Ee, onun sonunda. Teke de çok geçiyor. Mesela bizim bizim memleketteki e, bir dağ sırası var. İşte tekeli dağ denir. O, onun eteklerinde bizim köyümüz. Birçok yerde de geçiyor. Çok keçi tuzluk. de geçiyordu. Hani hatta keçiören, keçi borlu. Ankara'da hmm. keçiören. Ben başka bir şeye rastlamıştım keçiye çalışırken. Bazı yöresel ağızlarda keçinin dikmen diye bir kullanımı var. Bu dikmen hmm bizim Ege'de kullanılan inat anlamında yani işte dikmeni diktin denir mesela bir konuda çok inat ha. ettiğinde. Oradaki dikmenle bağdaştırdığımda bu Ankara'nın böyle Ankara keçisi de meşhurdur ya. Hmm. Yani öyle bir çağrışımı oldu bende. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Yani şey bu sizin söylediğiniz dağlar özellikle zor çıkılan yerlerle ilgili tabii keçinin yaşadığı yerler genellikle böyle. Pek çok kalenin adı da keçi kalesi olarak geçiyormuş. Çünkü hı hı. ...böyle yani rasatı çok geniş olan ve ama zor çıkılan yerler... Ee, ...Adana'nın Kozan'ından işte e, Niğde'ye... E, ...İç Anadolu bölgesinde Hasan Dağı'nın eteklerine kadar... ...pek çok keçi kalesi varmış. Doğru. Ee, hızlıca e, yeni dünyaya atlıyorum. Bu ilgimi çekmişti benim. E, Amerika'da 80'in üzerinde e, Keçi Adası ismini taşıyan e, yer varmış. 80'in üstü yani bayağı çok... Amerika'nın tamamında mı? E, tamamında. Yani yok ha şey e, sonuçta kıtayı kastetmiyorum. Sınav yapıyormuşuz. Bayağı Birleşik Amerika. Yok yok geçtim sanıyorum. Geçtim evet bence de geçtim. <gülüyor> evet efendim Böyle sözcükler bütün neredeyse birinci keçi programı. Birinci keçi. <gülüyor> birinci keçi. İkinci <gülüyor> <programını>. keçi. <gülüyor> Bir sürü bitki adı da vardı aslında. Onları diğer programa saklayalım Yok yok derken. vaktimiz var. Ben söyleyeceğim içimde kalmasın. Söyle canım o zaman. <gülüyor> Efem keçi boynuzu var en iyi bilinen. E, Tabii ki şeklen çok benzediği için kullanılıyor. E, keçi sakalı adında spirea denilen bir e, bitki var. E, genellikle şekil benzerliği söz konusu. Keçi memesi üzümü denilen bir üzüm var. Gene e, şekil benzerliğinden e, yola çıkılmış. E, mantar var bir tane. Mantar var keçi mantarı. Keçi söğüdü. E, aslında içinde keçi kelimesi geçmeyip keçiyle çok ilintili bir bitki daha var. E, bu e, argan ağacı, e, argan yağı şimdi çok moda ya, e, daha doğrusu ürettiği ve şöyle moda, e, kozmetikte çok kullanılıyor. E, saç bakımında özellikle. Saç bakımı, artık cilt bakımı da, bir sürü şeyde ben argan yağı görüyorum. E, bir türlü de anlayamıyorum. E, çünkü 5 liralık olanından e, işte 50 liralık, 100 liralık olanına kadar aynı diyelim ki 50 işte cc'lik bir şey. Neyse, Ama şu üman. an itibariyle anlamış oldum mu? Şöyle e, anlamış olmadım, 5 e, liralık olanlarda argan yağı olmadığını <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü e, aslında Kuzey Afrika'da e, özellikle Fas bölgesinde e, yetişen bir ağaç bu ağacın e, meyvelerini keçiler yiyor e, ve yukarılara çıkabiliyor baya böyle resimler var ağacın tepesinde 4-5 metrelik bir ağacın 5. metresinde bir keçi mesela Vay be. E, güzel bir resim bulursak paylaşacağız kitaptakilerin kalitesi o kadar iyi değil meyvesi oldukça sert bu nedenle keçi afiyetle onu yiyor ama sindiremediği için e, sonra tuvaletinden çıkıyor o hmm. fakat bunlar çok değerli olduğu için yani e, satışta gerçek argan yağı kullanabiliyor Alınacak şeylerde bu meyve tohumlarını e, keçilerin kakalarından çıkarıyorlar efendim. Evet. E, ve belli bir işlem sonucunda bu yağ e, üretiyorlar, dünyaya satıyorlar. Tamamen organik yani. <gülüyor> Tamamen organik olanı da var, olmayanları da var. Tamamen organik mevzulardan bahseden Kamusla Güreş adlı programımız bu hafta sona eriyor sevgili dinleyiciler. <gülüyor> haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> hep, hep yani. Organik program Kamusla Güreş. Saati ben kolluyorum çünkü. <gülüyor> Efendim 94.9 Açık Radyo'dan hoşçakalın diyoruz. Keçi'nin ikinci programı önümüzdeki hafta. İyi haftalar.